Açık kitaptan alıntılar. İçten pazarlıklı bir insan değilim. O yüzden baştan açık açık söylüyorum. Şu an 3. cümlesini okumaya başladığım yazı bir video oyunu anlatımı ya da tanıtımı kisvesi altında nükleer ıvır zıvırlardan bahsetmektedir ve bahsedecektir. Başlıkta da adı geçen Fallout bazıları için sadece bir video oyunu olabilir. Anlayışla karşılıyorum lak bir video oyunu deyip geçmemek lazım. Zira Irak gibi nükleer silah barındırdığı için ele geçirilen ülkelere ya da Çernobil gibi güvenlik sistemi devre dışıyken yapılan bir deney nedeniyle sızıntı yapıp neredeyse 2 milyon kişinin ölümüne sebebiyet veren nükleer reaktörlere ve daha nice sine ev sahipliği yapan bir dünyada ikamet ediyoruz. Fallout kelimesinin dediğimizdeki karşılığı nükleer serpinti. Yani bir nükleer silah patlaması ya da bir nükleer kazanın gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan radyasyonun atmosferden yeryüzüne geri yansıması. Fallout adlı oyunun anlattığı şey de tam olarak bu. Nükleer silahların da bolca teşvikiyle birlikte yaşanmış bir 3. Dünya Savaşı'nın ardından yıllarca sığındığımız, hatta özellikle yıllarca kelimesinin anlamını artırmak için söylüyorum, doğup büyüdüğümüz yer altı barınağımızdan sokak ışığını sağlayan mikroçipimizin bozulması nedeniyle çıkmak zorunda kaldığımız ve neredeyse tamamen yok olmuş bir dünyada yüz yüze geldiğimiz bu oyun benim gibi inci tereğinde doldurmayacak şeylerden komplo teorileri üreten insanlar için bir oyundan daha fazla sandığıma geliyor. Nasıl ki bazı filmler, bazı kitaplar, bazı resimler insanları bir farkındalığa yöneltmeyi amaçlıyorsa, bazı video oyunları da aynı hedefin peşinden koşuyor. Bunun en iyi örneği Fallout Çünkü Fallout'un anlattığı korku dolu hikayede Pamuk Prenses'in 7 cücesinden birini, Rapunzel'in saçını, Cinderella'nın ayakkabısını değil, bizzat hikayenin sahibini, jönünü, esas olanı canlandırıyorsunuz. Bunu yaparken de kendi yarattığınız karakteri tercihen kendinizi yönetiyorsunuz. Hikayeyi dinlemiyor, yaşıyorsunuz ve hikaye hem oyunun içindeki hem de bilgisayar başındaki size tek bir şey haykırıyor. Radyasyon tehlikelidir. Bu mesajı bize kimi zaman trajik, kimi zamansa ironik şekilde veriyor oyun. Ortalıkta bir çeşit başa dönme, primatlaşma söz konusu. Para yerine kullanılan gazoz kapakları, harap olmuş evler, fakirlik, sefalet, kumar ve uyuşturucu bağımlıları, sokakları dolduran fahişeler vesaire. İşin ilginci, bu kaos ortamı içinde insan ırkı olarak yalnız değiliz. Radyasyon yüzünden derileri yanmış ve mutant diye adlandırılmaya başlanmış mazlum insanlar değişime uğramış garip garabet canlılar, iki kafalı inekler ve kendini şövalye ilan edip bütün bu değişime karşı gelen çelik kardeşliği de hikayemizde bize eşlik edenler arasında. Peki bütün bu olayların sebebi ne? Cevabı basit. İsteseler birlikte kardeşçe yaşayabilecek ülkelerin nedense birbirlerine güç gösterisi yapma çabaları. Peki sonuç ne? O da bir üst paragrafta mevcut. Radyasyon, nükleer silahlanma, nükleer santral gibi kavramların Her ne kadar oyundaki gibi mutant ırklar yaratmasa da insan aklının almayı reddettiği ölçüde korkunç olduğunu bildiğim halde bütün bu kavramlara olan sevdamızdan vazgeçemiyor olmamızın nedenini çözmek çok güç. Çocukluğumdan aklımda kalan küçük bir ayrıntı vardır. İlkokulda okurken sınıfımızda asılı duran ve tarih çağlarını gösteren tabloda 2000 yılından sonrası için uzay çağı yazardı. Halanaya dayanarak yapıldığını anlamadığım bir öngörüyle. O yüzden benim için içinde bulunduğumuz çağ uzay çağıdır. Lakin çağı yakalayan insanlar değil, teknoloji oldu onu verdiğine hikmetse. Ve ne üzücüdür ki hala bunun farkına varamadığımızdan, kendi zekamız çağa ayak uyduramadan yapay zekayı geliştirme çabasına düştük. Belki de artık her şeyi sanal bir düzleme oturtup bütün bu olan korkunç ama gerçek olayları yadsımak istememizden ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın tavrımızdan. Geç de olsa korkarak, üzülerek farkına varacağız ki Hiroşima'da ölen yüzbinlerce insandan, Çernobil faciası yüzünden kaybedilen ve hala kaybedilmeye devam edilen canlardan, ki bu noktada Kazım Koyuncu'yu sevgiyle anıyorum, radyasyonla yıkanan toprakların varlığını bildiğimizden beri sıkı sıkı sarılıyor o yılan bize. Ve Sinop'a nükleer santral kurma çabaları azimle sürdürüldükçe, ülkeler nükleer başlıklı kızlarını baş tacı ettikçe, herkes tehlikenin farkında olmasına rağmen bize bir şey olmaz, her şey kontrol altında kafası kırılmadıkça, sıkmaya devam edecek bize boğana öldürenine kadar. Bir şeyden ders almak, bir yanlışın farkına varmak için o yanlışı yüzlerce kez tekrarlamak gerekmiyor. Tarih tekrürden ibaret ve gelecek belki de Fallout gibi oyunlarda, tehlikeyi bangır bangır bağıran kitaplarda, makalelerde, belgesellerde en önemlisi de geçmişte yazılmış durumda. Fallout'un bir bölümünde eskiden ailece oturup izlenen Les adlı diziye bir gönderme vardır. Bir köyde karşılaştığınız, köpeği kendinden geçmişçesine havlayan adam, sanırım bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor der. Ne dersiniz? Belki de bütün bu olan bitenler bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Hiroshima no shawjo sadako esese geri. Hiroshima'nın sadakosunun anısına. Açık Kitaptan Alıntılar